Wokem Walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Amanın. 1 Mayıs 2014 Perşembe Sabahından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 8.29'u gösteriyor. Oktay Bey. Günaydın. Maalesef efendim. Sanırım onun şeyinde bir şey oldu. Siz onu bir şey yaparken ben de onunla beraber şey yapayım. Size olan. Bakayım. Bakayım. Evet o var, o var efendim. O varsın. Bir bir bir bir bir. Dir dir dir. Bir bir bir bir. Bir bir bir bir bir bir. Evet ne kadar güzel. Ses kontrolümüzü yaptık. Her şey ayarlandı. O zaman, o zaman hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın fahri Ölüç. Günaydın. Sevgili Ankara. Günaydın. Bir günaydınım Boşa gitti ya. Ay benim vardı da onu Ankara'ya verdim. Bugün için üç günaydın hazırlamıştım ben. Kime? İşte biri biri dinleyici. dinleyicilerimize Ankara'ya. Biri bana. Biri sana. Sadece Ankara değil. Tüm de bana gelmiş. Hani bana biri, hani bana demiş. Evet bir, bir, bir tane daha hazırlamıştım. Onu şimdi kime söyleyeceğimi unuttum. Aha sen şey biliyorsun, Eski radyocu bir arkadaş vardı. O şey ya. O ha, beyazlı program yapmış olan mı? Evet evet. Neydi evet. onun adı ya? Egemen. Egemen. Hayır. <gülüyor> yani Egemen. Allah'tan başka bir şey isteseymişsin. Ee, yani keşke. bir şey istemedim şu anda. <gülüyor> yani. Ki bir şey istemedin. Başka evet. bir şey telaffuz etseydin. Etseymişim demek ki e, yani. olacakmış. O günaydını nasıl kullanabilirim? Nasıl değerlendirebilirim? O zaman ben onu da e, sevgi dinleyicilerimize şey yapalım. E, Paslayım mı? Yoksa aa ver ver rey, ver tamam günaydın egemen bey hoş geldiniz keyifler ola <gülüyor> <gülüyor> keyifler olsun diye geldi <gülüyor> yani. keyifler ]imizden. ola daha ola. çünkü bugün bir Mayıs olduğu için daha böyle e, egemen çok hoş çok farklı bir hazırlık içerisinde. Hoş geldin Egemen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaşasın 1 Mayıs diyerek başladık. Yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs kutlu olsun. Bayram kutlu olsun. Ve evet. bayram saat 8'de ilk ufak tefek gerilimlerle başlamış oldu. Ufak tefek Siz radyoları yelken, dinlediniz mi bilmiyorum. Radyolar ben, değil. Twitter'dan takip ettiğim Twitter'dan kadarıyla. takip ediyorsanız. Ben yani. daha hayatta hiçbir şey takip edemedim yani. En evet. takip ettiğim adam. göz atlar vardı galiba. Evet, işte orada e, başlamış 1 Mayıs. CHP'nin CHP bir otobüsünün çekildiğini gördüm ben internetten parti otobüsü oluyor ya böyle büyük, ha, büyük, bir, büyük otobüs sehven çekilmiştir belki olabilir olabilir bir de e, yani 1 Mayıs'ın böyle 1 Mayıs görüntüleri diye e, zihnimizde canlanan görüntüleri engellenen yollar bir şey vardı e, bir özel radyoda yol durumunu açıklayan şey. Ya yani İstanbul'da hangi yollar açık, hangi yollar kapalıdan ziyade hangi toplu ulaşımlar serbest veriyor, hangileri, hangileri nereden nereye gidebilirsiniz, nereden nereye evet. genel olarak gidemezsiniz. Bazı yerlere gidilemiyor. Bazı yerlere Araç yerlere gidilemiyor. ve yaya trafiğine kapatılan bir taksimden bahsediliyor. Evet, evet o, o zaman Zaten o diyor araya girmesin gibi bir şey. Değil tabii yani. canım bugün öyle. özel bugün e, güvenlik kuvvetleri. Bugün bayram özel. diyorlar bugün çıkmayın evinizden evinizde. E, tatil, boşluğa e, tatil, e, tatil. E, boş tatil mi yapıldı? Tatil yapıldı bilden resmi tatil. E sen şimdi Taksim'e gittin geldi. Hem masraf, hem affedersin yorgunluk. Değil Doğru mi? Ne diyor? Ne, Evinde kaldı diyor. Böyle bayram mı olur? Yorgunluk diyecekler. Ertesi güncek diyecek aynı bayram valla resmen yorgunluk diyeceklerdi. O yüzden bunları engellemek amacıyla götü niyetli düşünmeyin. Ne yapılıyor? Evlerinizden çıkmayınız, hiçbir yere gitmeyiniz. İsrahat buyurunuz. Kabul buyurunuz efendim. efendim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Vallahi şu anda ee, sokaklarda en çok İstanbul sokakları böyle bomboş. Ha böyle şey bilim kurgu filmlerinde olur ya. Evet, Bu bugün... Bir şey olur da boş boş olur ya böyle Hı -hı. bütün sokaklar, sokaklar bir tek böyle şey... havada uçuşan bir torba görürüz. Bill Smith'in öyle güzel bir filmi vardı. Sevgili Willin. Pek, pek çok hangi filmde o işte böyle şey oluyor ya zombi limonbili da filan zombi limonbili işte öyle i̇şte bir o anda durum İstanbul'da ne kadar şey yapacaksınız yani isteseniz ayağınıza gelmiş fırsat bugüne kadar bu film yapımcıları nerede nerede hak kadar nerede bu film yapımcıları sadece kimliği olan bir avukat girebilmiş girebilmiş o da kimmiş Nereye? hangi Meydana? avukat taksim meydanında şu ana kadar herhalde hangi onun fotoğrafını göndereceğim ne kimliği ya taksime bir Mayıs'ta girme kimliği mi çıkarıldı yani mesela abi, mesela... otobüslerine bilemez yazıyor ya bizim taksime e, girebiliriz. Bize. evet taksime 1 Mayıs'ta giremez e gibi bir ibare var evet, İstanbul'lulara evet. dağıtılan o kartlarda kent kartlarda, kent kartlarda taksime da... giremez. Yok hayır taksime giremez. Taksime giremez, Gezi Parkı'na giremez falan gibi. Geçen tabii, ibareler önünde. var. Nereye girebilir? Ya daha çok nereye giremez üstüne. Yani burada tabii yine yanlış bir şey uygulanıyor. Mesela doğru şey Mecidiyeköy'de uygulanmış İstanbul'da. E, Twitter'dan takip ediyoruz biz de. E, mesela Mecidiyeköy toptan kapanmış. İşte. Ne kadar dela. Yani bu bu hem bir eşitlikçi bir yaklaşım olmuyor mu? Yani evet. bence bu doğru olan. Yani Memo'cu girebilen var, köylüyüm giremeyen var. Diyebilene yani. Onlar böyle kapatıyorlar kendilerini. Ne kadar toptan. Mecidiyeköy. Tabii sınırları belli. bir belli, sokağı belli. Her şey belli. Taksim tam kafada canlanmıyor. Taksim meydan mı? Neresi? Şuradan şurası mı? Hiç. Yani şu anda aklım... Yani bunu kesmiyor. Çok özür Şimdi dilerim. Şimdi bunlar konuştuğumuz hiçbir şey demokratik bir ülkeye yakışan şeyler değil. Taksimde Taçma göstere, altı, garip, garip demokrasiyi garip garip şey yapıyor ama içinde bulunduğumuz yeni Türkiye'ye tam da yakışan görüntüler. Alıştığımız görüntüler. Yap yeni Türkiye bu. Ee, böyle oluyor zaten. 1 böyle olacak. Burada seni son derece... E Sağlıksız yorumlar yaparken gördüm. Niye yeni Türkiye dedim. Milli yeni irade. Türkiye ne demek istiyorsun yeni Türkiye ya? Sen yeni Türkiye'yi kabul ediyorsun. Sen Türkiye'yi hayır abi. pardon eski Türkiye'yi. Bu mi adam yeni, yeni Türkiye'yi kabullenemiyor. Ben hayır. Ben yeni Türkiye'yi kabul. Sen seni son derece taraflı gördüm. Yani şuna ne diyeceksin Karaköy Eminönü Sirkeci ve Beşiktaş iskeleri komple ne? Kapalı. Kapalı. Yeni Türkiye diyoruz işte ya. Finiküler seferleri de gerçekleşmiyor. Bunun Ama bak finiküler Eski Türkiye'de finiküler seferleri vardı. Orada haklı arkadaşımız. Ama şimdiki seferlerde mesela finiküleri de kapatmışlar. Finiküler. Bugün bir İstanbul'un canı finiküler sefere binmek istese gidebileceği bir yer yok. Bir kere yani canı... Ha. ...yeni Türkiye'nin avantajları var... Ne avantajları var... <gülüyor> aslında yani buna böyle de olur mu falan diye... ...yani son yıllarda bir dolu tartışma Demokrasilerde böyle... ...demokrasilerde olmaz... ...demokrasilerde Bunun olabilir ancak... Adına, ...demokraside de olmaz... ...ileri demokraside... ...demokrasi döneminde 1 Mayıs... ...Taksim'de kutlandı birkaç yıl önce Türkiye'de... ...evet, evet... Bir kim, kimsenin burnu kanamadı. Öyle cam çerçeve inmedi. O zaman demokrasiden bahsediliyordu. Hakikaten evet. böyle bir Avrupa Birliği bir şeyler vardı. Şimdi artık adını daha güzel koydular. Yeni Türkiye. Yeni Türkiye'de de bu yok. O yüzden ee... Evet garip garip konuşuyor gibi çok özledim ama yeni Türkiye yani finiküler seferleri gerçekleşmiyor demiştim ben az önce. Bu kadar ee... duble yollar bu kadar şeyler yapılıyor. Bunlar olsaydı yeni Türkiye olamaz mıydı? Bana onu söyler misin? Bana sadece bu sorunun cevabını ver. Yani, yani bunlar, bunlar şey, olmasaydı bunlar olabilir durdu. miydi? Oktay da şurada ha? haklı. Diyorlar ki metrolar dolmuşlar işte efendim vapurlar kapalı. Şeyler, Peki duble yollar bu kadar. Bu iktidar yapmadım. Olabilir mi ya böyle bir şey? Hala diyor ki bana şey diyor demokrasi Filikiler. diyor funiküler diyor kapalı diyor. Evet, e, tam anlamamın anlaşılmamış olabilir bugünkü yayınımız. Bu tartışmalar sürüp gideceği benzer, sürüp ve benzer. Bugün 1 Mayıs zira, 1 Mayıs 2014, Perşembe zaba. Valla 1 Mayıs'ta şöyle İstanbul, Ankara sokakları da bomboştu sevgili dinleyiciler, bilmiyorum çıkan dışarı çıkan bu, şu sokaklara bakan var değil. mı ama bir rezilatiy durumu değil. var tam boş e, hava, full, full boş dediğiniz bütün sokaklar boş e, ama İstanbul'da da e, yine öyle kapalı bazı ilçeler kapandı bazı meydanlar kapanmış durumda Ankara'da kapalı Top yerlerimiz başı... var mı? Ee, Ankara'da yoktu. Yani Kızılay şey, ve sıhhiye toplanılacak bir Mayıs'la ilgili bir Mayıs şey, orada kutlanacak. Sıhhiye ve, ve tandoanda kutlanacak. Kızılaya, ee, Kızılaya çağrı var da. Kızılay dediler. Diye Türkiye dediler, dediler. Hayır ama hayır. yüksel e, Cadde caddesinde bir, bir toplanı var etem sarısı Evet. Almak için e, öldürüldüğü yere bir yürüyüş düzenlenmiş. Ostimde de, de yine toplanılacak gibi. Yılmaş ile ilgili var. olarak bir kutlama yapılacak ama bakalım nerelerin kapanacağını. Artık bugün içerisinde göreceğiz. kapalı olacak ama doyasıya kutlayan e, İstanbul sokaklarında doyasıya bir e, Mayısı şey yapan polisler var. Şimdi şu da var. Yani o on onların polisler kaç bin polisler? 30 bin mi? 40 bin mi? sayamıyorsun. Artırıyorum 100 bin. 39 bin diye bir şey hatırlıyorum ben ama böyle öyle bir. Rakam. E, bütün sokaklardı şu anda polisler 1 Mayıs'ı doyasıya kutluyor. Pardon bilmediğiniz bir de yani şu... 1 Mayıs polis bayramı gibi bir şey değil değil mi? Yok emekçi. He, emekçi. emekçi. Tamam, emekçi tamam. Belki yani farklı algılamış almış olabilir çünkü evet. onlar emekçi de yani. Şimdi e, şu da var hani bu güvenlik sebebiyle Açıklamalarının palavro olduğunu biliyoruz hakikaten de bunu birkaç yıl önceki bir Mayıs'ı görenler, birkaç yıl önceki bir Mayıs'ı bir de hava atarak işte tatil ettik, taksim açtık diyenler, evet. e, şimdi güvenlik sebebiyle böyle bir e, mazeretler ürettiklerinde de çukur vardı dediği zaman komik oluyorlar, şey oldu, çukur dediler, bu da şey, çukur vardı, o, o çukurdaki çukur döneminde işte geçen sene bütün Mayıs bütün Haziran boyunca O çukurun etrafında bir kimsenin de Burnu kanamadan e, bulunduğunu da biliyoruz İşi, Mazeretler geldi. sadece Yeni Türkiye'mize özgü Mazeretler onları da artık Yeni Türkiye parantezi içinde Değerlendirmemiz lazım Arkadaşlar yeni Türkiye yeni Türkiye Yeni Türkiye'de reklamlarda. da var isterseniz bunun akabinde Beraber olalım isterseniz Yeni Türkiye'de yeni reklam anlayışımızla Değil mi arkadaşlar hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar peki arkadaşlar buyurun Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar you İyi kalp insanlar günaydın Hepinize bir kez daha 8.50 oldu saatimiz Ne kadar güzel de bir şarkıydı bu İlerleyen dakikalarda bol bol dinleriz Buyursunlar efendim bir daha diyeceğim dinleriz. birileri Buyursunlar lafından rastlı olacak adına buyursunlar Bir daha dinleriz bir bir daha dinleriz. Sesi. vallahi buyurun Buyur, Buyurun desen buyuranların çok olsun deyip kenara çekileceğim ama Diyemiyorum ki ne yapayım ben senin ne, ne, ne yapacağız Nasıl yapacağız bilmiyorum. 1 Mayıs bayramı kutladığımıza göre, e, yaşasın 1 Mayıs dediğimize göre o zaman İngiltere araştırmalarına geçebiliriz. Buyursunlar efendim. İngiltere'de teşekkür ederim Ege. İngiltere'de University College <gülüyor> mu, mu? buyursunlar dedim ha. ya. Ne ee, ben? Bilim insanları 3 basit testle 50 yaş üzeri kişilerin ne kadar yaşayacağını belirlemenin mümkün olduğunu söylemiş. Biraz ayıp bir şeymiş o bir ya. Bir de evet ya ona resmen şey biçiliyor. Ee, doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey. 50 yaş üstünün ömrünü biçiyoruz. Net Net bir e, yıl vermeseler bile. Genel kabaca insanları... kaza bela olmazsa mesela şey siz 20-25 gidersiniz mi? Biz neredeyse şimdi e, aramızda 40 olanlar da var. Ben de kendimi 40 görüyorum. Şimdi dershaneye mi gideceğiz biz 50 yaş testine hazırlanmak? Tabii kapasitesi, evet kapasitesi 16. Kapasitesi gibi 50 üstüne hazırlık. Puandan. Dershaneyle gelen adalet diyerek şey yaşamaya mı çalışacağız? Dershaneler de kapatılacak ne yapacağız o zaman? Hakikaten. Neyse devlet herhalde şeyler açar. İki zamanda gitmişiz dershaneye. E, vallahi, ben hakikaten zamanında bayağı stoklu çalıştım herhalde. Bayağı yani bir 10-15 yıl daha dershaneye gitmesem idare ederim. El sıkışma gücü bir. El sıkışma bir, ve gücü. Ve tabii ki yani daha sağlıklı yaşamak için bir takım tavsiyeler de veriyorlar bilim insanlara. Yani sıkı sıkıya sarıl. Yani, Hayata casına karşındakinin eline Spor yap, stresten uzak falan fıstık Bu el sıkışma gücü diye. konusunu birisinin netleştirmesi lazım. Ben öyle bütün hayatını o el sıkışmaya adayan, bütün abanarak, el sıkarak yaşamaya çalışan adamları görüyorum yani. Uzun yaşayacağım diye mi? Hayalet gibi el sıkanlar da var. Tamam, o da ayrı da diye el sıkanlar da var. Kas, kastırarak. Çok sıkayım ben ne bunu kadar ederim. kuvvetlisiniz diye mi? Ne denir o adama da bilmiyorum da. Yani sağlam bir el sıkmadan bahsediliyor da orada ayarı tutturamamak hakikaten yani şimdi sağlamın ötesinde. var mi, eski... milyon bir hanımefendi. Yok, yok. Ben elini yani kuvvetli mi sıkacağım ya? Hayır canım yani hayata tutunum. Ben tutum... bakarım. Karşıdakine göre Farif çok özür Adamına göre. Karşıdaki nasıl el sıkıyorsa. Onla senkronize olmaya çalışıyorum. Benim hayat böyle, anlayışım budur ya. Ya anladım da böyle bir şey vardı hatırlarsınız. E, neydi insan beden dili falan fıstık hikayeleri. Evet. O zaman hani deniyordu ki böyle hani elini tokalaşırken böyle işte liderler bakıyorsun hep Amerikan başkanları mesela sağlaklarsa sıkışmışlar sahillerinin tepesi biraz yukarı bakacak gibi. Yani karşındakini böyle bir şey yapacak gibi. Herkes böyle bir bilek şeyi o popüler olduğu dönemde. El sıkışanlardan böyle direkt bir şey var. Ya, ben seni falan diye. hani Hem beden dilimi kullanıyorum. Biliyoruz biz bu işleri. Ne kadar itici bir şey oldu ya. Böyle elini böyle tepesini i̇şte göstererek uzatmak döndermeye falan. Döndermeye Sıkışma anından karşı hemen taraf, hemen önce. Karşı taraf da eğer zaten birazcık bu hikayelerden haberdarsa o da altta kal kalmamak için... Böyle bir manasız bir bilek şeylerine gidiyordu. Hareketlerine gidiyordu. Ne yapıyorsun sen orada Fahir mesela? Bu kadar sinir olan bir adam olarak. Yani mesela elini uzattı. Ben mi? Valla bir iki öyle kere elini, hani kas, şey kasma ya, dediğimi Elini Şey olacak. vardır ya böyle avuç içi yere doğru bakacak şekilde. ikiniz karşılıklı dururken karşındaki adam elini ka öyle Kasma dediğim var yani. Kasma mı? Ha kasma dedim. Hadi böyle baktı. Kasma dedim bunu bırak. bırak, Serbest bırak bileğini. Ha, şu şekilde tokalaşıyoruz dedim. O zaten o şey bildikleri alt üst oluyordur işte öyle, öyle olunca deyince, işte kasma deyince şey dilinde oluyor kasma diye bir şey yok yani <gülüyor> nereye ya nasıl kasmayım ha, tamam senin yeri kasabilsin bileğini kasma serbest bırak ben de iki defa öyle elimi öp dercesine tokalaşmak için elini uzatanın baş parmağı takarak böyle genç selamı yaptım Hı. iyice Hop. bütün şey değişti Ayarladı. o da, o da paradigmayı değiştirerek böyle. Değiş ben de iki kere şey yapmıştım elinin üzerine vurmuştum şu düzgün şey yap falan diye yani bir Sonra küslüşlerden. Küs <gülüyor> çok kasmayı vallahi. Ne güzel şeyler var. Ben uzaktan selam veriyorum mesela. Heavy metal selamını. Çok güzel oturttum ben neredeyse. Sen böylece insanlarla fazla fiziksel temasta evet. bulunmuyorsun. En heavy metalci günlerimde yapmadığım hareketi bu aralar yapıyorum. Ya onu, çok ben, güzel. onu ben de yaptım geçen birine. Ee, dükkanımızda. Ahmet'in gözleri fal taşı gibi açıldı ve şey dedi... Nasıl selam verdiniz o type <gülüyor> böyle dediniz. <gülüyor> böyle anlamış. Buna dedim biri açıkladı. ben. onu ama olmadı. yani Devlet Bahçeli de açıkladı. Açıkladı değil mi? Devlet evet, Bahçeli de açıkladı. Bu bizim bozkurt işaretimiz değildir. Bu Amerikalı, hevi metalcilerin işaretidir diye çok net açıkladı. Vay, bununla ilgili açıklama YouTube'da bile bulunuyorsa kusura bakmasınlar da. Ne? Şimdi el sıkışma 1 evet. El sıkışma gücünü bir uzmanı Ölçtürdükten sonra ne demek o bilmiyorum El sıkışma uzmanı, Sık uzmanın elini diyorlar El sıkışma gücünü Tabii, he, O da gerçek bir şey değil ki şimdi. Ne demek o? El sıkışma gücü senin günlük hayatta Testte olduğunu bilmeden e, El sıkışma gücün ayrı test edildiğini bilirsen uzman eline kastırarak sıkarsın Onu yani. Onu da zaten şey diye getiriyorsun gizli uzman diye getiriyorsun. Sık uzmayın eline diye. Hayır işler diye geliyor elini Yok. uzatıyor. Sık uzmayın eline o anlamıyor zaten o esnada. Hani babayın kimliği gibi uzmayın elini sıkacaksın. Uzman var diye o zaten efendim falan derken olaylar zaten gelişiyor. Zaten gider zaten konu. Gözlerinizi kaldırıp tek ayak üzerinde ne kadar dayanabiliyorsun? Birinci Af gözlerimiz test bu. Şu Rafa kaldırıp mı? Af buyur. <gülüyor> Aşağıyı Göz, gözleri gözlerimi Tam mi? Karşıya kaldı. Yani böyle yere bakmayacaksın. He. Ondan sonra kapatsak tek, olur mu? Tek yok, kapatmayacaksın da. Açık olacak gözler. Tek ayak üzerinde eğer 10 saniyeden e, az dayanıyorsan bir sağlık problemim var. Yani 10 saniyeyi rahat geçiriyorsan güzel fire sadece Nasıl anlıyorsun sen ya Şu an şeyini, yerde... Kaldı, Oturduğun yerde Gözlerini kapat <gülüyor> olarak anladın Oturuyor Yok ben gözlerini, gözlerini dinlendiriyorum kapattı. Az önce gözlerini an. kapattı Ne dedim de ben öyle bir şey yaptım Ben, ben de başka bir şey araştırma yapıyorum Şu anda arge departmanım mı çalışıyor benim Diz dedin tek bacak dedin Gözleri kaldır dedin <gülüyor> Ya şu anda yapabilecek bir tek gözleri kapatın. kapatma vardı Ben dedim gözleri kapatınca da oluyor mu diye bakıyorum şu anda Oldu mu Tam oturdum için tam olmadı. <gülüyor> i̇şte ben de onu anlamaya 10 On saniye. Ben şu anda 5 saniye falan durabiliyorum ya gözüm açık kapalı falan. O zaman, i̇şte o zaman bir, bir gözün yere bakıyor derler biraz ya. Spor, Aa, biraz spor yapman lazım. Demiş. Spor. Birazcık spor. Birazcık da spor. Biraz spor, biraz neşe demiş uzmanlar ve diğer bir test bir sandalyede bak <gülüyor> <Hayır>, şimdi <gülüyor> bakalım bakalım fayr ne yapacak Vallahi yapacağım galiba. Bir sandalye 10 kez oturup kalkın. Hayır kim oturup kalkacak şimdi o kadar uğraşamam. Kaşlarını kaldırdı sevgili dinleyiciler. Ancaz yani. Eğer e, bu 10 kez oturup kalkma. ikinciden sonra anlamsız geliyorsa. Süresi. Süresi 26,5 saniyeden e, azsa problem yok. Fazlaysa? 26,5 saniyeden fazlaysa o zaman. Halam çalıyor. Yine spor yapın demiş. Benim yaşlılıkla ilgili <gülüyor> basit gözlemim temel hareketleri yaparken ıslamak. O yani yaşlık. Çömeşirken <gülüyor> <gülüyor> diye kalkıyorsan, otur <otururken, gülüyor> diye oturuyorsan bunlar yaşlılık sesleri. Iklamak mı diyorsun yani? Onlar İkılamak yaşlılık mı? sesleri değil. Yani evet. başkasının sesi geliyor diyor yani diye. Araştır onu diyor. Ha Sporya evet. Ya. Az, Azrail'in <gülüyor> yani bilmem artık kimi sesi de Pekoj sesler değil. Onun yerine ne yapacaksın? Hiç. Spor yapıyor adam ya. Yoğurt, bu kadar mı zor iyi, Bu kadar mı vaktin yok ya? yok. Yani... Allah Allah. Yani yanlış yerler gidip vakti yok adamın. <gülüyor> ben biliyorum da. Ona vaktim yok buna. Otur kalk ya bir, birazcık bir iki spor yap ya. Ya özür dileyerek burada e, isim vermeden bir şey söylemek istiyorum. Son 3 haftadır e, bazı buluşmalardan ben spora gidiyorum arkadaş diye kalkmaya çalışıp da Onun adı empaladaslı eşdeğer işte o Kalkamayan adam nasıl bana spor Yani böyle bir adam varsa <gülüyor> Sevgili dinleyiciler ben güldüğüme göre e, stüdyodaki Ben de biraz sinirlendiğime göre diğer, Spora gidiyorum diye adam gidemiyorsa Spora gitmeyen adamın nasıl Zihniyet gidiyor. olarak gidiyorum en azından ben de o zaman öyleyse ben de spora gideyim yani Ben Spor, hani Ama reklamdan önce bir ama, spora gideyim Ama içten istemen İç, lazım onu İstemek yani, abi spora, Ben vallahi ki... gidemiyorum vakitsizlikten gidemiyorum Ama zihniyet olarak gitmiş gelmiş kadar oluyorum Spor yapmasını ama en da En önemli atıyorsun. şartı ne? Niyet etme Niyet. Niyet Niyetini edecek adam ne yapıyor niyetini ediyor Ben o zaman şöyle söyleyeyim Yapmasın ee, Spora gidiyorum lafı birinin böyle spora gidiyorum demesi Sizi etkiliyor mu havalı geliyor mu? bala geliyor şu ara çok havalı geliyor. Hatta bir Gelmesini yani spor, özeniyorsun. Spordan böyle. geliyorum dedikleri zaman ben şöyle oluyor Sanki adam ya. dünya turundan geliyormuş gibi öylesine kıskanıyorum ben yani. Ben biraz üzülüyorum spora gidiyorum deyip ayrılan benim yanımdan ayrılanlara. Yani yorulacaksın abi falan diye böyle yani <gülüyor> spora gidiyorum diye yanımdan ayrılanlar üzülüyorum gene gidemeyecek falan <gülüyor> Yani dost dostça üzülme oluyor. Yazık adam. Hayalleri var diye şey gibi. Ben dönüyorum Hollywood'a gidiyorum yıldız olacağım diye yanına kalkan adam olamazdık. Öyle ben diyor. o zaman bundan sonra spora gidiyorum diye konuşacağım. Tamam abi git. Öyle Herkese de öyle diyeceğim yani. Aa, spordaydım sabah canım çıktı. Şimdi gidememesi ayrı gidip spor yerine başka mesela başka bir yere gitmesi. Mesela kahveye gitmesi. Mesela o zaman Ama o yani başka bir şey. Hiçbir şey gidin. daha var. Yani sen spora gidiyorum deyip kahveye gidersen o zaman seni kahvede basarız biz. Hayır. Ama bu adam ne yapıyor? Fahir ne yapıyor? Spora gidiyorum diyor. Gidemiyor. gidemiyor. <gülüyor> Ve gidemiyor. Yani o başka bir şey. Bir adamın spora gidiyorum demesine rağmen gitmediği anlaşılır mı benim mesela? Senin her tarafından. Ne zaman? Yağıl yolda kara Genel olarak ben mesela konuşsam herkese. Ya spordaydım, sabah spora gittim. Bugün gidemedim, çok şeyim falan desem. Bu hemen mi şey yapılır? Yoksa bir ay sonra bu, ha, spora giderim diyor. Ama yani, merdivandan çıkarken böyle <gülüyor> diyor, ıkılıyor. Ortaya çıkar mı benim spora gitmediğim? Herhalde çıkar ya. Hiç ben öyle spora gidiyorum deyip. Gitmeyen ve bir ay sonra baktığım adam olmadı ya. Ne Hı? oldu sen spor'a gidiyordun diye hesap sorduğun adam olmadı mı? <gülüyor> olmadı. Ne oldu? Olmadı. Hiç, hiç gelişmemişsin hiçbir şey yok hiçbir ilerleme yok hala akılıyorsun hala akılıyorsun. Ben sabah mesela kalkıp altı buçukta spordaydım bu sabah. Hakikaten bir sabah serinliği var. Ne yalan bir şey söyleyeyim dedim ya. Sabah <gülüyor> serinliği ya. En güzel spor sabah serinliğinde yapılan. Sokakta mı yaptın? Şeyde mi? Belediyenin araçlarında yaptım. Belediye aletlerinde yaptım. Ha, orada mı yaptım? O da Surak'taki. güzel. O Onlar da güzel. güzel ya. O da güzel. Onlar Her şey. Da güzel. Oldu hadi. Bir saati daha böyle <gülüyor> kapatalım. Ayrılmışlar bir ayrılma şeyi verelim. E canım ben, ben de sana ölmüşler desem. Bitti mi? Ayrılmışlar ya. Kimler? İngiltere tahtının 4 numaralı varisi ya. desem. Parantez içinde 29. Prens. William Gil. Hangi prens? William. Harry Harry. Harry. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cressida Hanım'la sebep, ayrılmış sebep. E, Cressida Hanım e, yani sebep şu e, ben artık dayanamayacağım demiş bu kraliçe ve kraliyet ailesinin kurallarına o, o. ve bu dünyaya girmek istemiyorum diyerek e, yeni mi aklına gelmiş 2 yıl sonra aslında evliliğe doğru gidiyorlardı 2 işte yıl sonra yeni mi aklına gelmiş prenses olacaktı Kariyeri harika, harika bir kariyer. Ama Bugün ikinci... bana prenses, prenses, prenseslik teklif etseler, ben bile düşünürüm, bak, kabul ederim mesajı... demiyorum ama 41 yaşında bir adam olarak düşünürüm. Bu mesajını heri almıştır diye tahmin ediyorum Fahir. herim mi aldı artık? Kim aldıysa, bütün buradan prenslere sesleniyorum. <gülüyor> hani ben ben beni düşünmesin artık benden geçti ama prenses olmak isteyen bence iyi bir kariyer. Prenses olacak M kadar. Prenses olmak için bir prense ihtiyacım Şimdi... yok. Benim ben kralın kızıyım. kızıyım demek istiyorum. Ben kralın kızıyam. Göresel <gülüyor> bir kral. Bu arada Helen'in de tek şansı skandallarla gündeme gelmesi. Yoksa işin değil. E böyle skandal mı olur? Sevgilimden ayrıldım. Esas prensle karısı mutlu evlilik fotoğrafı zaten veriliyor. Ne bir bunga bunga partisi var. Ne bir böyle bir şey var. böyle bu Şey mi olur ya prenslik bu değil bu arada yani. Gitsin milletin başbakanları neler yapıyor. Bu birazcık şey öğrensin ya. Burada yani ayrı yoldan yani. Hiç, hiç aynı yoldan gitmesin mi diyorsun ben anlamadım skandal skandalluk sıfır skandal Politikasıyla çalışıyor şu anda Eylendi, İngiltere Çoluk tahtının olacak. Şu andaki şeyi o Komşularla sıfır skandal Bile, tabloid, politikası Tabloit basının çıktığı yerde böyle bir Kraliyet ailesi de artık basın şey diyecek Bizi biraz ne, besleyin yani, ya diyecek Bu ne ya o beslemez bu beslemez. Allah'tan o çocuk da o da o da yani. Hep... İki tane uçuşan etekte Mezi... de dönmez yani. Dönmez yani. Basın. Ya var yine Heri, Harry, William'ından haberler alıyoruz biz ama İngiltere basının içinde mesela e, işte eniştesinin kardeşinden falan filan böyle bir sürü haber var. Enişte bana kışt dedi. Kışt dedi diye. Yani işte. sadece böyle biz William'la Heri'yi biliyoruz veya Charles'ı biliyoruz ama çok adam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şarkının sözlerinin hiç alakası yok ama ben nasıl bu şarkıyı dinlerken hep şey düşünüyorum. Radyo mucizesinde yazılmış bir şarkı. Böyle de bir radyo var işte. Radyo açıyorsun denen böyle istediğin bir... zaman şarkı var. Kapatıyorsun ajansları dinleyebiliyorsun. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Radyo ilk çıktığında yazılmış bir halk discourse Yaşasın bir Mayıs diyerek devam ediyoruz. Vokenbog'un sunduğu modern sabahlara. Ee, ancak şöyle bir şey var. Bir geri zekalı diyebilir miyim? Genel olarak ortaya söylüyormuş gibi oluyor ama ben burada bir firmaya söylüyorum. Kalın kafalı. Kalın kafalı. kafalı. Bence o daha net anlatamış. Şey. Bence geri geri zekalıydı değil mi şeydi? ne de derler? Solo testte de 8 bırakmıştı Solo testte de 8 değil 38 bırakmışlar. Yani. <gülüyor> 38 bırakmışlar. <Yani> 38 <gülüyor> hakikaten tamam. yine o bir zeka gerektirir. 32-33 tane çünkü ya marka. keserek. Burada tatlı bir virgül koyarak dün sabah Oktay'la radyoya gelirken <gülüyor> yayın canlandırmamız lazım. Sevgili dinleyiciler, bugün yine solo testi yarışmamıza devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz bugünkü sorumuz solo testte bir piyon olsaydınız. Diğer 31 piyon solo. kim olsun isterdiniz? Salı günü yayınımızı solo test üzerine kurduk ya. Daha doğrusu kuruldu, kuruldu ya. ya. Yani, yani bir şekilde. Yayından sonra anladık biz de. Dün bir boşluğa düşmeyelim diye öyle bir şey düşündük. Bir piyon olsanız nerede durmak isterdiniz diye. Evet diğer 31 piyonunsa hakkı ve haklımızda 2 çocuklarım. Evet, e, 28 tane dans sayar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olacaktı da yapamadık. Yapamadık, vaktimiz olmadı. Yapamadı. <gülüyor> Aa, nedir kalın kafalılık? Kalın Soloteste kafalılık 38 değil. bırakan Gerizekalılar. kişi. Gerizekalılar. Yani işte yılda 30 bin kişinin ateşli silahlar sonucu öldüğü Amerika'da silah tutkunluğu, ya bu tutkunluk da değil de ne diyenin silah merakı. Anayasanın ikinci maddesi mi ne ya? Yani o tutuklukta değil ya. Anayasaya koyarsa alır adam. Bir gün böyle bizim vatandaşlık dersimiz yok muydu? Tamam alsın ona da bir şey demiyorum. ama. O ikinci madde Allah bari lütfen. adını söylemiyoruz ama atlı geri gerizekalı firma çocuklar için küçük boyutlarda oyuncağa benzeyen fakat gerçek mermi atabilen tüfekler üretiyor. Mesela kızlar için küçük pembiş pembiş tüfekler erkekler için güzel böyle çıkartmalı mı kalmalı? Ee, diğer başka türlü tüfekler aileler bu rengarenk silahları çocuklarına hediye ediyorlar. Ee, bunun içinde çocuk reyonunda satılıyorlar. Firmanın çocuk reyonu var. Hmm. Mesela küçük küçük ya, yani bu konuyla ilgili. Ne diye kadar bile... güzel düşünmüşler. Evet. Silah dükkanına girdiler. Silah dükkanına, girdi. Silah dükkanına diye... girdiği zaman çocuklar hep bir boşlukta hissediyordu kendini bugüne tabii, kadar. Tabii. Şimdi artık onların da ilgisini çekecek bir şey var. İlk tüfeğin diye satılıyor zaten. <gülüyor> İlk tüfeğin son minnacık. tüfeğin olsun e mi? Mini minnacık böyle. Hı -hı. Böyle bir işler evet. için. 6 aylık bir tüfek almak istiyorum. 6 aylık bir şeyim var. Bak <gülüyor> davranım diyecek karnı hediyesi olarak sana bu tüfeği al diyorum. Sen de harçlıklarını biriktirin. Mühimmat al. 3 yaşındaki iki çocuğu şey diye yarıştırırlar o zaman. Hangi Texas'ta mıydı? Neredeydi hmm. bu? Hangi eyalette oluyor bilmiyorum. Genel her eyalette. Şeyde gözü kapalı 34 saniyede temizliğini yapıp tekrar takıyor diye. Tabi bir de şey yapabilirsin çocukları kapıştırabilirsin. Hadi oğlum hanginiz daha uzağa şey yapıyor. Ateşinle be. Çocuklar Soki oynuyor mesela. 38 saniye sürüyor. Yavrum ateşinle babanı koru diye mesela. Ateşinle babanı destekle. Koru değil. O İlerideki da diyecek ki... Top, top ağacının makinalı tüfek yuvası. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> izli mermi falan hepsini arayacağız. Ağrı. Ve de küçük böyle mesela... Asker'e gidenler bilirler. E, erkek dinleyicilerin. Mehmetçiğin el kitabı vardır. Evet. Onun ilk el kitabı. Yani çocuklar için. Erkekler. Erkek çocukları için. Kız çocukları için. Orada işte gece... E, Görüş teknikleri, alan tarama falan, AT'ler, MAT'ler derken bunları yavaş yavaş öğreteceksin çocuklara. Ne olacak yani? Çocuk hadi deyince öğreniyor. Oyunla öğreniyor her şeyi. O kıyaslısını. Doğru, doğru. Bundan e, önce ne oluyordu? Küçük Bak, babalar küç küçük çocuğun eline koca tüfeği veriyordu. Çocuk silahtan soğuyordu. Soğuyordu. Tepkisi soğuyor. var, Ay, şeyi ne oluyordu? vardı. Sonradan öğrendiği için e, yanlış, Olmaz. yanlış kullanım oluyor. A, Sonra okul, okul basıyor. Bir şey, şey yapıyor. Diyor. Ama sonra ondan sonra, sonra diyorlar cinnet geçiren çocuk diyorlar. bir şey diyor. Halbuki bunun eğitimini en baştan versen. Küçücük. Ya. Evet. Hiç yalnız, okul baskın olmaz. Yalnız gerçekten böyle düşünüyor olabilir. Yani şu senin verdiğin haberde. Bunlar e, ciddi ciddi söyleyen anlamda mı? Bunlar ciddi adamlar. olarak işte cumhuriyetçilerin silah düşkünlüğünü biliyoruz. Amerika'da. Bir politika olarak. Yani bu e, o, o grubun söylediği şey bu olabilir. Yani olarak bilinçli şey, kullanmayı biz erken yaşta başlıyoruz. Bir de, de bakıyorsun diye. ya böyle insan o da mesela böyle eğitim Almış falan böyle kılık kıyafete bakıyorsun güzel böyle. Cantik. Ayakta duruyor. Ayakta ayak duruyor, duruyor böyle konuşuyor de. böyle arada sırada böyle anlamlı insani laflar ediyor falan. Evet. Sonra mesela işte böyle şey silahı savunuyor falan. Ben diyor işte atıyorum cumhuriyetçiyim ama böyle işte çok iyi. Daktaylı diyor Benim de cumhuriyetçi diyor. arkadaşlarım var diyor. Bu benim anayasal hakkım bilahat. Bu en diyor. doğal hakkım diyor. Valla işte o zaman benim aklımda da direkt şey geliyor yani. insan insansan da şimdi burada şey yapmak istemiyorum şimdi. Fahir abiyle günün yorumu. Fahir abiyle günün yorumu ağır konuşacağım. Ağır Lütfen. konuşacaksın. Artık... Daniel Ves'e geçelim. Daniel biliyorsunuz iki gündür e, yoğun bir, bakımdaydı. Bir kampanyaya öncülük etti. E, şöyle İspanya'da e, Villarreal Barcelona maçında Daniel Alves'e tribünden muz atılmış. Evet. E, bu bu e, Siyahi futbolcuya. ha ırkçı bir ırkçı, hareket, evet, oluyor, ırkçı atılıyor. bir hareket. Domates var. atılması gibi bir şey değil, maymun demek. Dani Alves de Tabii evet. o yıllar önce bir sürü yani bütün Daha pek önce çok, çok siyahhi, işte Eto'ya da oldu, Barcelona'dayken neler neler yani. Dani Alves de e, muzu alıp maç sırasında yemiş. Hı -hı. ondan sonra bunun üzerine bu ırkçı e, saldırıya tepki olarak herkes o iki gün den beri bu yana muz yiyor. yiyor. Valla İspanya'da muz stokları tükendi. Ne yapıyorlar? Muz yerken fotoğraf mı koyuyorlar? Evet, muz yerken fotoğraf koyuyorlar. Muzla beraber çekilmiş fotoğraflar. Ki bunu biliyorsunuz. Şu anda mıdır? başka Bütün bir sponsorumuz var ama biz muz yiyiniz yıllar yıl önce, önce bir şey olarak kullandık. Olarak yani. kampanya olarak, olarak getirdik Türkiye'ye. Hepimiz maymunuz diyerek başlayan bir e, kampanya var. Tüm dünyada çiğ gibi büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyordu. Ondan sonra bugün de şöyle bir bakıyoruz gazetelere. Ertuğrul Özkök elinde bir muz ve ağaçtan sallanırken bir adam öteye götürmüş <gülüyor> Ertuğrul Özkök. Ne yapabilirim ne yapabilirim ben ne yapabilirim. Ben de beyaz bir maymunum diye de uzun uzun yazmış. Çok yoruldum. Yani. Şu anda var ya bana, üstüm, bana dedi, benim üstüme bir yılgınlık bir ağırlık çöktü. Yalnız... Havanın durumundan mı Ertuğrul Özkök'ün yorumundan mı? Fiskaz. Bak. Ne güzel. Türkiye Türkiye oldu. Da. Havanın durumundan Bak. mı yer yer. Arda'nın üstün yorumundan mı? Dinleyin. Vay, Dinleyin. vay vay vay vay vayle lütfen. Ya ya. Vay, vay, vay, yer, vay de futbol dünyasına girdik. Arda Turan da dün eee Şampiyonlar Ligi pasta mı çıkarıyor? Ne yapıyor? Şampiyonlar Ligi finaline e, adını yazdırdı biliyorsunuz şey. Neydi takımı? Arda Turan'ın Atletico, Atletico Madrid. Atletico Madrid Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ve dün Arda Turan da bir gol atmış galiba. Güzel de bir, ee, bir gol mü attı? Güzel bir gol attı. Ben golü görmedim de. Ee, arada Turan'ı da görmedim. Finalde Zaten oynayacak. ben yani dükkanda olduğum için hiçbir şey görmedim açık söyleyeyim. Yani şimdi birisi bir şey derse de böyle bakarım havala var. Finalde oynayacak, Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak Türkiye'den ilk futbolcu diyerek e, şu anda başka bir e, şeye geçti. Herkes onu konuşuyor. İşte yeni Türkiye. İşte yeni Türkiye. Bir kez daha ortaya çıktı. ...demek ki simit faydalı bir şeymiş... <gülüyor> ...kariyerde başarılı olmak için... ...basamakları 3'er 4'er... ...hatta 6'lı 7'li çıkmamızı... ...sağlayacak Amy... ...bir ölüm haberiyle devam edelim... Hayda. ...Bob Hoskins... ...sevgili Bob Hoskins... A -a. ...İngiliz oyuncu Bob Hoskins... ...nereden hatırlıyoruz... ...Roger Rabbit'te Eddie Valiant... ...rolüyle hatırlarsınız... ...ondan sonra Mona Lisa filminden hatırlarsınız... ...Bob Hoskins diye Google'a yazarsanız... ...oradan da bir bakar hatırlarsınız... 71 yaşında e, Hayata veda etti Geçen sene e, hastalığı nedeniyle Parkinson hastası olduğu için Zaten oyunculuk kariyerini nihayetlendirmişti İngilizdi mi Bob Hoskins Bob Hoskins İngilizmişti e, Ben Hollywood hep, filmlerinden biliyorum onu. Evet hep Hollywood filmlerinden biliyoruz Canım onu, onu bakacak olursak İngilizce var diyerek şey, Hollywood'a gitmiş olalım Neydi adam adı Adamcayız adamcayız dediğim de bildiğin hani kalite İngiliz ha, oyuncu. Şankaneri mi? Yok şankaneri değil o İrlandalı sayılır. Michael Caine mı? Mi? Michael Caine. Yani Michael Caine'i de herhalde Hollywood dışında bir yerde hani gördüysen görebilene evet. aşk olsun ben, diyerek nihayetlendiriyoruz. Ben tam anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlamadım ama. Aman işte bildiğiniz Göre İngiliz oyuncuları harcılar. sayınız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo tüm arası Sabahlar. Devam ediyorsun sevgili olan Severler. Buyursunlar efendim. Espriler şakalar. Şimdi bir saniye çocuklar. Biraz yeme içme üzerine bir şeyler söyleyelim. Herkes merak ediyor. Çok iyi olur Ne yiyeceğiz abi? Ömrümüzü nasıl uzatabiliriz? Mesela 8 yıl gençleştiren yoğurt. parfüm haberimiz. Biliyorsunuz yoğurt. kamuoyunda çok güzel yer buldu. Yoğurt mu? Bu? Yoğurt. Tabii yoğurt. ki yoğurt. Tabii ki yoğurt. Aynen devam. Yoğurt. Yoğurt ve dereotu. Dereotuyla maalesef değil ama ne var? hemen söyleyelim ee, iki bardak iç rahat uyu yani kekik, rahat uyanın mı suyu mu yok değil işte su okta tamam. yalnız çok güzel gidiyorsun ee, bir dakika. evet kikik suyu yani, şey ama. mi fail ee, tofu Tof. tofuyu sıkıyorsun onun suyuna e, kikikten iki damla damlatıyorsun onu kekik, içiyorsun kik. sabah aç karına aç karına kekik ya o mu değil değil ne olabilir içelim? ne içelim ne içelim ne içelim bol bol su mu içelim fail hayır canım Kefirin iki bardak iç su, rahat uyu Ha, yatmadan önce mi? Sa, onu Ya abi. gün içinde hiç, ondan sonra rahat uyuyakşam işte, sıkıntı ha, yaratmasın. Tamam, söylüyorum. Kefir, kefirin içine iki damla kekik suyu. <gülüyor> i̇ki, damla. <gülüyor> i̇ki damla. İki damla kekik ya ya ya. O mu? Değil. Kekik ya na. damla normal kekik suyu mu? Ha, o mu? <gülüyor> ha, tamam işte. O, Bil, maalesef. Bir dalda dereotu koyuyorsun. Allah işte. bin türlü diyen dillerinizi sevip Bin türlü. Evet, <gülüyor> evet i̇ki bardak için rahat uyunun Amerikalı uzmanların araştırması günde 2 kez vişne suyu içenlerin daha iyi uyuduğunu ortaya koydu. Hani bakıyorsun. Kıkkı yapıyor beni vişne suyu. Evet, içişke gibi de. oluyorum Ya bir sonra. de bu ne hangisi? Sıkma vişne suyu mu, çıkma vişne suyu mu? Yani çıkma dediğim kutuda çıkma. Eski bir, yani birini yarım bıraktı. Yarım bıraktı. Yoksa böyle sıkmalı mı taze sıkacağız? Üstelik vişne mevsimi gelmedi. Daha bu taze haberlerin çıkması vişne üreticisi kana alıyor bu. Taze sıkma vişne suyu yapan var mı ya? Ben var hiç görmedim. Var, ben benim yap... anaannem şey yapardı. Ben vişne yapıyorum. reçelini böyle soğuk suyla karıştırarak buzlu bir. Ay, o çok çirkin olur da. Ee, şey var. Eğer bahçenizde falanızda vişne varsa. Vişne dediğim vişne ağacı varsa. Bahçelerim var benim. Bahçelim. Bahçeler Aslında... canım. Sizin hiç yok mu öyle komşu var evin bak, şu, şu Şurada ev görüyorsun ya abi. Evet abi. Oradan, Topajın oradaki ev. Oradan, <gülüyor> Topajın yanında. Bu tarafta bak bir şey var, bina var. Evet. O binaya kadar olan arazi benim. Ben çavdar ekmiştim bu sene. O zaman Siz onları keşke sökeceğiz. Keşke vişne ekleyin. Bahar bir şey soracağım. Bu vişne suyu için diyen uzmanlar şey dememiş mi? Vişne suyunun içine iki damla <gülüyor> kekik kek, suyu. Kekik kek, kek, suyu. Abi demişler çünkü mutluluk hormonu olan ney? Kekik suyu mu? <gülüyor> İyi tabii ama kekik suyu ne? Mutluluk hormonu tabii ki. Mutluluk... Bak sana söylemem bile bende mi mutluluk yarattı. Mutluluk hormonu pek çok mutluluk hormonu Mutluluğun var. Mutluluğun hormonu çok açık. Şey miydi o, endorfin mi? Uydurma. Kafana gelmiş Oksitosin bir takım. Oksitosin mi? Değil. Ee, Mutluluk hormonu diyorum. C vitaminden mi? Kişisine göre değişir. Kimileri östrojenden mutlu olur. Kimileri testosteron. Kişniş. <gülüyor> kişniş. Kişniş de hormonu. bir hormonumuz. Hayır. Ya, tabii serotonin unuttuk. tabii ki bunu sağlıyor. Serotonin doğru. Basıyor bütün serotonin depolarının kapakları açılıyor. Bunu aldın mıydı? Ondan sonra o kapaklardan. Doğrudan serotoninin hap, hap olarak alamıyor muyuz? Aslında bence Yoksa artık. Yoksa o hapın adı zaten oroin mi? Yani yok hayır artık bence dünyanın bu noktaya gitmesi lazım. Bugün eczanelerde rahat rahat gidip bir serotonin. Ama zararlı hormonlar değil. Hormonlar biliyorsunuz iki ayrılır. Yararlı hormonlar, zararlı hormonlar. Eski biliyorsunuz yararlı Mesela, cemiyet. muhipleri hormonu. hormonu. Zararlı hormon Zararlı cemiyetler, yararlı cemiyetler. Bana kızacaksınız ama yani gerçekleri tabii ki yayıncılık adına söylemeden geçemiyorum. Yayının ki altında bizi aynen serotoninin doğada bulunduğu Tek şey, tek, şey, tek şey... kekik suyu. Kekik suyunu gitmişti. <gülüyor> Tabii ki kekik suyu yanıt Kekikte yalnız, de değil. Damla. Bakınız kekik de yok. Kekik suyunda... Evet. Var. var. Demek ki su da var. Çeşme suyunda Abi, var demek ki Kekik <gülüyor> suyla tepkimeye girdiğinde. Su ne? Aşiki o. Kekik, kekik ne? Kekik. K. Ke. <gülüyor> ne oldu? K, aşiki o. O ne oluyor? Aşikik... Aşikiko. Aşikiko. Aşikiko. Aşikiko. Evet. Puanlar... <gülüyor> Hayır, kimya bilgine gerçekten hayranım. Kimya ve Türkçe. Yani... Kimya, Türkçe bunlar artık şeyler arasında. Disiplinler arası. değil, disiplinler arası. Tamam da bence şey yapmasın. Farmak taşıktı, ben... da daha zaten diyecek bir şeyim kalmadı. Aynen devam ediyoruz. Araştırma araştırmayı açıyor. Ee, yek. <g Truth> <gülüyor> <sun> Üniversitelerin kapısında o yazar. araştırma araştırma araştırma. Yek, ne yek? Ne yiyek ne yek? Karpuz yek, ömrünü ömrünü uzatsın, ne yiyek Ispanak mı? Ispanak olur mu canım? Ispanak. Bor madeni mi? Bak, ülkemiz neden bir borç cenneti Çünkü yemiyoruz. Hiç. Yemiyoruz. <gülüyor> karbon, <gülüyor> karbon mu fail? Karbon yenmez Karbon. Ama eser miktar. Çünkü eser. karbonda doz çok önemlidir. Tabi. Yani çok ilaçlar zehir arasındaki farkı şey yapar karbon. Doz. Aynen. Dozu. Aynen abi. Aynen abi. Ne yiyeceğiz ya? Temel besinlerden birini düşün değil ekmeği herkes diyor o zaman yani etme eh, değil. <gülüyor> Hay Allah ya. Benim söyleyeceğim cevapları da verin fayda. Etme. Pizza mı? Etli ekmek. Makarna mı? Bak. Et. Abi düşünüyorsunuz arabaşı çok güzel. çorbası mı? Konya'da mesela neden böyle şey ha, yüksek. Balık, balık çorbası falan. Çok rahatma. Temel bir şeyden bahsediyoruz işte yemekten ya. mi Temel bir şeyden bahsedin ama yemeklerde de olabilir. Çok rahatma o zaman kesin. Çiğnemiş mi? Yok onun tek Tek kişniş. Bugün size kişniş yaptım. Hayır, baharat gibi bir şey mi yoksa? Baharat gibi değil. Değil mi? Bayağı değil. yemek mi? Yani Anladın yemeğin içine de konuyor bazen. Diyekten de yeniyor. Patates. Çok güzel. Patates aynı mi? Aynı mantalitede devam et. Gümüş mı? Gözlemenin içine konan bir şey mi Fahir? İstersen koyabilirsin. Özellikle Asya'da çok konuluyor. Mesela ediyorum. Asya'da. Ne efendim gözlemeleriniz var? Efendim kıymalı var, ıspanaklı hmm. var, patatesi var. Bir de falan var diyor. Köpek eti mi? Tahmin ediyorum. Patates mi? De, maalesef. Ha, onu dememişti zaten. Kakule mi? Kakule. Çok yakın. Kakule de değil. Koy kakule, kakule. Pirinç olabilirim? koydum keseye. Pirinç. Evet pirinç doğru cevaptı. O zaman sütlaç, pilav. Ee, pilav ve... Kadın budu köfte yiyerek hayatımızın sonuna hayatımızın kadar sağlıklı Hem sağlıklı hem uzun. Yani lapa, hayatımızın dedin, sonuna lapa. kadar dedin, uzun bir hayat yaşayacaksın. Ee, bunlar hücre yenici, yenili, yenileyici. Ha. Hücre yenileyiciler sayesinde yaşlanmayı ne yapıyor adeta? Bak Uzak Doğu'ya bak, Asya'ya bak. Hepsi Yaşlı 300 yaşında, 400 Onlar mesela diyor kaç yaşındayız? 80 yaşında Yalan! <gülüyor> 220 yaşında. Kendini genç Aman göstermek abi Yani adam. bu insanlarda şey vardır ya mesela işte bugün... Bana da deseler ki kaç yaşındasınız? 80, 90 olsam demek ki 55 falan. Hiç göstermiyorsunuz falan. Filan. Ya sağ ol ya. De ya. Şimdi de o aynısını yapıyor. Şimdi <gülüyor> ne yapıyor? Bunu yapıyor. Adamın evinde minka ne alanından bilmem ne var. Nereden geliyor? Nereden o işte geliyor. Diyor Zaten ki, kendi çeyizler Ya kendi 400 almış. yaşında olursan tabii ki şey. Onlar mı söylemek istemiyorlar? Bir de ürküyor insan. 400 Vallahi plavın, herkes korkar. Pilavın faydalı olduğunu duymak beni çok mutlu etti. Pilav değil, pirinç. Nasıl tükettiğin çok önemli. Ben Kimisi mesela ülkemizde okumuş pirinç tüketimi çok fazla. Doğru. Yani yemin ediyorum çiğden hep çiğden tüketiyoruz. Peki sade pirinç mi yoksa mesela domatesli yapabilir miyiz? Ya da ne bileyim bademli olabilir mi? Bir tek bir şey koymaması izin veriyorlar. Tek bir şey. Kakule mi? Hayır. Ya tek bir şey izin yoğurt veriyor. Yoğurt mu? Hayır canım, bir Kuş tane üzüm. bir malzeme koyabiliyorsunuz yani. Bir şey değil ister. tamam sen kakule koy sen yoğurt koy. Ha pirinçin yanına evet, bir malzeme. yanına bir malzeme. Kuş üzümü olabilir. Kekik. <gülüyor> Allah Allah yine geldi, kekik ye Yani. Yani bir bardak pirince iki bardak kekik, kekik suyu. suyu. Ve de şöyle derler kek için, kekik için suyuyla yaşasın. Mesela insanlar için adı ile yaşasın denilir. Mesela Oktay Demirci adı ile yaşasın. Evet kekik içinde suyu ile yaşasın. Mükemmel bir <Gülüyor> olacak.